Ömer Madra ve Özdeş Özbay. Iklim için programı başladı merhabalar herkese. Ben Ömer Madra. Ben Yüce Özönmez. Ben Özdeş Özbay. Ve destekçimiz Aysel Madra Altınordu'ya da çok teşekkür ederek başlayalım programımıza. Konumuz yani tabii ki devam etmekte olan COP27 Mısır'ın e, Şarmelşeyh kentinde tamamen Kahire, başkent Kahire'nin uzağında arada bir çölle ayrılmış olan bir yerde tecrit şartlarda iklim aktivistlerinin hareket imkanını da son derece sınırlı tuttukları bir polis devletinde yapılan toplantılar ama aktivistler de kaybetmiş değiliz diye miting yapıyorlar ama diğer daha önceki koplardan da gördüğümüzden daha az izin veriliyor. Yani çok büyük kısıtlamalar var. Gelmeleri de zorlaştırılmıştı zaten çok. Bir de tabii şeyin gölgesi var. Abdülfettah Allah'ın Açlık krevinin ağır şekilde gönüllerde yer ettiği bir durum var. Ama mücadelede devam ediyor. Kardeşlerinin, kız kardeşinin yaptığı harika bir konuşma vardı mesela. Orada Mısır hükümeti bir açıklama yapar gibi olmuş. yani Sağlıklı durumda oldu. Hatta bir el yazısıyla hayatta olduğunu gösteren 4-5 satırlık bir notuna da iki gün önce yer verilmiş Allah'ın ama yani korkunç şartlar altında yaşadığımız bir dünyada olduğumuz ab açık ortada Naomi Klein zaten bu şeyi aktivist yazar Intercept'te yazdığı yazıda Muhammed Rafi Harif'inle beraber yazdığında yazdığı yazıda şeyi söylüyor Mısır'ın Allah Abdül Fettah'ın açtık greviyi şeyi bastırdığını, Sisi'nin onun da adı Abdül Fettah Mısır Diktatörü'nün adı da Abdül Fettah el Sisi'nin bu rejimin insan hakları kayıtlarını gündeme gelmesini, beyaz badanayla badanayla silmeye cabalarını. Açık, bu açlık krevi açıkça ortadan sildi gibi de bir durumu var diyor yani on binlerce kişi katıldı el Şehit'e ve bir çeşit oto pilotta gidiyor bunların çoğunluğu diyor ve yani powerpoint e, prezentasyonları var sunumları var kendi bayrakları var ve not aldıkları hangi konularda konuşacaklarını ortaya koyan ama arkasından da şeyler geliyor. Bütün bilim insanlarının ve aktivistlerinin de giderek artan vahim şekildeki uyarıları var. ve Böyle girişimcilerden ve hafif teknik çözüm önerileri var biraz kaçıkça olan Hepsi bunların siyasi liderlerden bilumum aynı vaatler ve şeyler, taahhütler ve her yıl bütün bunların beklentisi diye yazmış, özetlemişler Neomik Klein'in e, Muhammed Rafi Arefin bir rutin haline geldi diyor. Yani aslında nerede olduğundan çok içeriğinin belirlediği bir şey. Şimdi tarihteki Modern e, Mısır devletinin en ağır, en baskıcı rejiminde oluyor. Başında General Abdül Fettah El-Sisi var. Askeri bir darbeyle ta 2013'te, bundan 9 sene önce ele geçirdiği iktidarı askeri darbeyle ve ondan sonra da e, sahte e, seçimlerle yürütüp gidiyor Sisi'nin rejimi barbarlığıyla biliniyor. En, en iyi şartlarla barbar diyebiliriz ama bütün diktatörlüklerde olduğu gibi Mısır'ın yöneticileri de son derece etrafı gözden geçiren kuşkular içinde çünkü özellikle de İran'daki büyük ayaklanma onları da tıpkı e, acaba Arap baharında 2011'de olduğu gibi tüm sınırları aşacak rejimleri de aşacak bir şey yaratır mı diye özellikle de yaşama, hayat şartlarının çok yükseldiği zorlaştığı ve son derece ciddi şekilde etkileyebileceği bir durumda bir sürü yani en önemli figürü bu zirvenin burada bile değil işte Ala Abdülfettah içeride şey yapılıyor ondan sonra da tutuluyor Ulusal Mısır bir bastırmalar, ezmeler devam ediyor. Yani ben bir kısmına tanık bile oldum diyor yani. Bunların gözümüzün önünde bir sürü şey oluyor. Ve bütün çevre boyama haberleri var. Badan alama haberleri de her bir tarafta örtbas ediyorlar. E Tabii şeyinde Hill and Newton gibi dünyanın en büyük e, e, reklam şirketlerinden halkla ilişkiler şirketlerinden birinin üstelik de dünyanın en büyük kirletici plastik kirleticisi unvanını dört sene üst üste son dört senede alan bir şirketin sponsorluğunda Kola şirketinin sponsorluğunda böyle bir riyalar aleminde geçiyor bir bu unvanın üstü Ömer abi hemen bir parantez açayım burada sizin söylediklerinizi öke olarak. Bu sene e, konferansı e, 600'den fazla fosil yakıt lobicisi izliyor. Bu, evet. bu bir önceki senenin rakamına göre %25 daha fazla. Yani rekor düzeyde fosil yakıt e, lobicisi konferansın içinde ve e, sanırım etkileri de gözüküyor. Evet. Belki de yani yazının bu Klein ile ortak makalesini de intercepte çıkan son paragrafına değinerek bitirebiliriz. Yani bu olağanüstü şartlar altında, olağanüstü diyerek övme anlamında söylemiyoruz. Sır, sıra dışı zorlukları da olan bir şey söylüyorlar. Bu, bu olağanüstü zirveden çıkacak en açık Mesajlarsa mesajlardan biri hatta birincisi siyasi haklarla iklimde iklim mücadelesinde ilerleme kaydetmek arasında birbirinden kopmaz bir bağ vardır diyor. Yani bütün bu birinci haftanın sonunda ve bir hafta daha var önümüzde en net mesajlar bu iki hakkın iklimde yürütülecek ilerlemeyle siyasi hakların birbirine bağlı olduğu sonucu öyle bir gelecek ki iklim krizinin en kötü sonuçlarından en kötü sonuçları hem grupların hem yurttaşların gelecekleri kendi geleceklerini düşünebilme açısından hayal edebilme açısından özgür kalmaları ok ve bunun içinde mücadele etmeleri. Yani fırsat yani engellenmemesi bunun mücadelesini vermekten de yoksun bırakılmamalı diyor. En çok etkilenenler yolu çekme, yolun başı çekme konusunda da en fazla yetkiye sahip olmaları gerekenler. Bu da ancak temel haklar yani ifade muhalefet hakkı, protesto etme hakkı, grev hakkı gibi hakların en temel özgürlüklerin hem Mısır'da hem de bütün dünyada savunulmasından geçer diye bitiriyor. Yani Egypt Unsilenced Collective diye bir grup kurdular. Nemon ve arkadaşları sadece bu COP27 ile ilgili oradan yazılardan Düzenli yolladıkları yazılardan sonuncusunu bir kısmen paylaşabildik burada. Yani Mısır susturulmamış Mısır kolektivinden, kolektivinde çalışarak COP27 boyunca bu raporları sizinle paylaşmaya devam edeceğiz diyorlar. Surreal gibi bir durum var yani bir McKibben da aynı şeyi yazmış ve uzaktan bakıyorum gözlerimin önünde kilometre ötelerden dev piramitler var <gülüyor> 4000 yıllık 450 Nisa'dan önce ta Herodotus ziyaret etmiş turistik bir ziyaret etmiş o da 2700 yıl sonrasında ve piramitlerin dünyada sözlerin söyleyeceğinden, kelimelerin anlatacağından daha müthiş olduğunu söylüyor, söylemişti diyor Herodotos tarihçi. Ben de bunca yıl sonra aynı etkideyim. Yani insan yapısı olduğuna inanmak güç. Fakat bütün bunların hepsini yok etme peşindeyiz. İnsanlık, medeniyetin sonunu gör, görmememiz lazım diyorlar. Böyle bir kop izlemekteyiz. <gülüyor> Türkiye'nin hiçbir performansı yok. Bir niyet beyanı söyleyeceğini e, açıkladılar ama ondan da her, yani Ümit Şahinle konuştuk. Belki bu önümüzdeki günlerde bir niyet beyanı, ulusal niyet beyanı diye adlandırılan hedef gösterilecekmiş. Ama aynı koptan e, biraz önce açık gazete de sözünü etme fırsatı bulduk. Şeyden, German Watch, New Climate Institute ve Climate Action Network kendiye kısaltılıyor. Dünyanın en yüksek emisyon üreten 59 ülkesini incelemişler bu üç iklim kuruluşu. Çevreci kuruluş. Ve iklim değişikliği performans endeksinde 2023 raporunu da yayınlamışlar. Ve Türkiye'nin halinin birler açısından olduğunu ortaya koyuyor. Türkiye düşük performans diye adlandırılıyor. Geçen yıla göre 6 sıra gerilemiş. Bütün vaatlere, bütün şeylere, taahhütlere rağmen gerilemiş. 47. sıraya düşmüş ve düşük performans gösteren ülke etiketiyle de etiketlenmiş. Yani <gülüyor> Türkiye dünyanın en büyük iki kirleticisi Çin ve Amerika Birleşik Devletleri arasında Türkiye ile bu, bu ikisinin arasında sadece 3 ülke varmış. Ayrıca da zeytinlikleri madenciliği açan, gömür madenciliğini açan yönetmeliğe de ayrıca yer verilmiş raporun Türkiye bölümünde. Hükümet elektrik üretimi için zeytinliklerde madenciliğe izin veriyor. Yakın zamanda 93'ten bu yana Türkiye'de zeytinlikleri koruyan ve zeytin yasası olarak bilinen bir yasayı da gevşetti diyorlar. Not gönderiyorlar. Yani link vermişler. 1 Mayıs 2022'de onaylanan yeni yönetmelikle yani çok taze Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı elektrik üretimi için zeytinliklerde madenciliğe izin verebilir hale gelmiş. Bu gelişmeler bir hayli can sıkıcı. Ne diyorsunuz? Şimdi e, normalde Türkiye'nin e, beyanı dün olması gerekiyordu e, taahhüt ettiği. ...büyük ihtimalle bugün herhalde açıklanır diye düşünüyoruz. Zeytinliklerle ilgili bundan vazgeçmiyorlar. Yani Türkiye'nin Türkiye bu iklim konusunda şöyle bir yaklaşımı var. Evet su bu tarafa doğru akıyor, biz de o tarafa doğru gidelim. Ama yine de bildiklerimizi de yol, yolda yürürken neyse yapalım şeklinde... ...özetlenebilecek bir iklim stratejisi var. Yani sırf e, artırımlardan azaltıma gidiyor olması bile aslında bunun bir örneği zeytinlikleri kömüre ve madene açmak da uzun süredir e, bütün bu iklimle ilgili beyanlara rağmen e, ısrarla istenen ve arzu edilen bir durum. Bununla ilişkin e, bir e, dava süreci var. E, şu anda zaten İPT. E, Zeytinliklerin ne olacağı belli değil. Yani bir ara dönem söz konusu açılan davalar nedeniyle ve alınmış bir herhangi bir karar yok. Dolayısıyla karabulutlar zeytinliklerin üzerinde dolaşmaya devam ediyor bu aralar. Niyet ee, niyet beyanında <gülüyor> bu bu niyet belli değil ama değil mi? Yani hükümet çünkü çok. Ya yani şöyle de bir değerlendirme var onu da okuyemizsinizle kısacık raporda. İklim değişikliği performans endeksindeki Türkiye'nin bu düşük performansını değerlendirirken Türkiye Paris Anlaşması 2021'de onaylayıp net sıfır hedef tarihi tarihi olarak 2053'ü e açıkladı ve bunu da COP27'den önce Ulusal olarak belirlenmiş katkısı NDC'yi güncelleyeceğini söyledi. Bunu yapmamıştı. Bu duyurular umut verici de olsa diyor şey Yeşil Gazete'den bir haber bu. Düşük performansla son sıralarda yer aldığını henüz somut bir adım atılmamış. Yani duyurular var sadece diyorlar. Ve birkaç bakanlık 2053 net sıfır emisyon vizyonu etrafında da çalışıyor. Ama ancak demişler bu hedefe yönelik ne bir yol ne herhangi bir beyan ne de herhangi bir kilometre taşı konmuş. Vahim bir durum değil mi? Ayrıca Hayır. da Türkiye'nin iklim eyleminde şeffaflıktan yoksun olduğunu da belirtiyorlar. Bu da çok vahim bir açıklama. CCPI diye adlandırılıyor. İklim Değişikliği Performans Endeksi bunun adı. Onun kısaltılmışı CCPI. Açıkça e, uzmanlar şey, şey, iklim eyleminde Türkiye'nin şeffaflıktan yoksun olduğunu belirtmişler. Ee, bunlar çok doğru noktalar. Ee, bir şey daha eklemem gerekiyor buraya. Bu niyet beyanları biliyorsunuz geçen sene özellikle Glasgow'da çok yoğun olarak gündeme geldi. Çünkü mevcut taahhütlerle, azaltımlarla Maalesef 1,5 e, dereceyi yakalamak mümkün değil e, ve oldukça fazla sayıda ülke aslında Glasgow'da e, niyet, niyet beyanlarını yeniledi. Yaklaşık yanlış hatırlamıyorsam 120'ye yakın ülke belirledi ancak onlar bile taahhütlerini tam yerine getirseler 2.4 derece ısınıyoruz. Dolayısıyla buradan şunu söylemek istiyorum. Bu niyet beyanlarını yenileme ve emisyonları düşürme konusunu biraz daha güçlendirme konusu da maalesef istenildiği düzeyde ve istenildiği noktada değil. Bu anlamda ben Türkiye'nin açıklayacağı niyet beyanını gerçekten merak ediyorum. Çünkü mevcut niyet beyanında ne, yap, ne yapmadığını bir yıl geçti üzerinden aşağı yukarı ben çok net bir şekilde anlayamadım yani anladığımız şu evet bir niyetimiz var karbon emisyonunu düşüreceğiz ama bunu nasıl yapacağı bu ne gibi uygulamalar yapacağı hiçbir şekilde netleşmedi netleşmediği gibi de günlük pratik hayatta gördüğümüz bazı tercihler ve uygulamalar gösteriyor ki yani bu, bu çok da başarılı olacak bir e, niyette değil zaten. Dolayısıyla e, bu gün açıklayacağı şey önemli. E, e, ben de şimdi oradaki bir takım insanlarla konuştum ve e, nasıl gittiği yönünde bir takım e, Görüşler toparladın. Benim anladığım kadarıyla e, ki Türkiye'de aslında e, bu toplantıya önem veren ülkelerden biri olarak gözüküyor katıldığı delegasyon sayısı itibariyle. Ama e, bu e, koplar içinde bir ara toplantı, hani büyük kararların alınmadığı, büyük niyetlerin ortaya konmadığı bir toplantı olarak görülüyor genel olarak. Tarihin en büyük katılımcılara e, katılımına sahip ikinci toplantısı olmasına rağmen COP e, serisinin pek ciddi bir e, sonuç ve net bir sonuç çıkacağı düşünülmüyor e, işin açıkçası ne yazık ki bir toplantıyı daha toplanıp dağılıyoruz aynen Gretan'ın dediği gibi özellikle e, Azaltım konusu e, yani beş başlıkta toplayacak olursak konferansı bunların en önde geleni azaltım. Ancak ne var ki azaltım konusunda e, yeterli düzeyde değiliz. Özellikle de gelişmiş ülkeler. İkinci konu uyum. E, uyum konusunda da yoksa ülkelerin ciddi problemleri var. Bunlara ilişkin bir takım finansman kaynaklarının oluşturulması gerekiyor ama ortada böyle bir şey yok henüz maalesef. Üçüncü ciddi konu finansman siz de biliyorsunuz Ömer abi yılda 100 milyar dolar para biriktirmesi gerekiyordu 5 yıl içinde her yıl 100 milyar dolar olmak üzere ama halen 100 milyarın bir yıl için bile tamamlanmış bir şeyi yok çok küçük bir bölümü verilmiş ancak evet. zarar ziyan ya da kayıp ve zarar diye adlandırılan asıl iklim adaletinin bir en büyük yeryüzünün en büyük adaletsizlik sorunu ve dolayısıyla bunun evet. da çözülemeyeceğini gösteren toplantı... en önemli kısıtsa bu burada. Evet Attım bu yani, karar veremiyorlar. Evet, bu toplantının <gülüyor> en can alıcı noktası da orasıydı. Kayıp ve zararlar konusuydu. Eee bu konuda da herhangi bir gelişme olmadı. Bir de 5 yılda bir yapılan küresel durum değerlendirmesi yapılacak yine COP27'de. Ee, şimdi genel olarak değerlendirdiğimizde zaten ilk hafta e, liderlerin katılımı çok düşüktü toplantıya. Zaten çok ciddi kararlar alınması beklenmiyordu. İkinci hafta biraz daha yoğun olacaktı ama görünen o ki liderler gelip konuşmalarını yapıp fotoğraflarını çektirip dağılıyorlar. Ve her zaman söylediklerinden de öte bir şey söylediklerine ben denk gelmedim. E, genellikle hani buna top çevirme şeklinde diyebiliriz. İklim konusunda top çevirmeye devam ediyor e, hükümetler, iktidarlar. E, yani e, burada sonuç olarak kilitlendiğimiz tek bir nokta kalıyor bizim Türkiye olarak. Türkiye ne yapacak konusu işte o da niyet beyanını yenileyecek. Dün yapması gerekiyordu bekleniyordu aslında Anadolu Ajansı'nın haberine göre ama o olmadı. Muhtemelen bugün ya da yarın e, bu niyet beyanı olacak. E, bu be, Az önce saydığınız Türkiye'nin bu konudaki ciddiyeti, şeffaflığı e, pratikteki uygulamaları konusunda e, somut adımları beklediğimiz e, bir döneme giriyoruz ve daha Krizin ciddi alınması gerektiği bir döneme giriyoruz. Türkiye'nin açıklayacağı niyet beyanı bu açıdan önemli. Ee, önemli bir gösterge olacak. Gerçekten ciddi bir takım şeyler yapacak mı? Yoksa e, başka e, hükümetlerin de olduğu gibi top çevirmeye bu konuda devam mı edecek? Bir takım göz boyucu e, rakamlar ortaya koyup ama bu rakamlara nasıl ulaşacağını hiçbir şekilde ortaya koymayacağı bir şey beklemiyoruz işin açıkçası. Net, somut, şeffaf uygulanabilir ve kararlı bir şekilde uygulanabilir bir takım açıklamalar bekliyoruz. Bakalım göreceğiz. Evet ama açıklayacak, açıklamayı beklerken artık bekleyecek bir şey kalmadı. Yani dünyanın en kritik dönemine girmiş olduğu neredeyse bilim insanlarının Tamamı tarafından net olarak raporlarınızı ortaya konuyor ve konuya da devam ediyor. Her yeni araştırma zamanın ne kadar daraldığını ortaya koyarken Türkiye gibi bütün ülkelerin yani pek çok ülkenin ciddi e, oyalaması badana e, yeşil badana ya da işte badana yapması gibi legal yapması söz konusu. Ama e, yani zamanında bitmekte olduğu çok net olarak ortada. Bir dakika ilginç şey Brezilya'nın Endonezya ve Kongo ile beraber Brezilya'nın yeni hükümetinin e, Amazon ormanlarını korumak için bir ittifak kurduğu haberi vardı Yeşil Gazete'den gene. Tüm bunları yani Yeşil Gazete ve birkaç başka mecradan başka bir yerde de görmek mümkün değil Bu da ayrı bir sorun yani en büyük sorumluluğun Aslında medya dayattığı bir Cocman bir, bir yöndemiyle milyarderler medyasında yattığını bu konuları hiç konuşmadığını söylemek mümkün Neyse işte bu Brezilya Endonezya ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Ormanların yağmur ormanlarının korunmasına yönelik bir ittifak başlatarak ortak bir bildiri imzaladığı da, yani dünyanın biyo çeşitliliğinde, biyolojik çeşitliliğinde hayatı, hayatın temeli ne oluşturuyor? Orada çok önemli olan yağmur ormanlarının bu yüzde 52'si zaten Brezilya'da. Endö Endonezya'da ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde bir ittifak başlatmaları iyi. Dünyanın yarısından fazlası. Lula'nın çevre danışmanı Isabella Teixeira da Amazon havzasındaki diğer ülkelerin de Brezilya'nın da katılımını Brezilya bu diğer ülkelerin katılımını da sağlamaya çalışacağını söylemişler. Amazon havzası aslında dokuz ülkeyi kapsıyor ama şimdilik sadece üç ülke şey almış bunu. İşte ee, onları kurtarma performansı var. Ama durum böyle. Yani Amazonların en büyük şansı Brezilya'da iktidarın değişmesi oldu. Ee, çünkü bir önceki yönetim tamamen e, ormanlık alanları bir rant aracı olarak görüyordu. Orada ne yaşayan canlı ne ağaç ne ormanın gezegen açısından fonksiyonu bunların hiçbirisi Önemli değildi. Ormana baktığında sadece para görüyordu. Ee, ve muhtemelen o parayla birlikte oy görüyordu. Ee, ve e, son olarak şunu söyleyeyim Ömer abi. Bu Job27 benim bu e, iklim krizinin hükümetlerle ve onların alacağı kararlarla çözüleceği yöndeki umutlarımı çok zayıflatan bir toplantı oldu. Yani... Vardı demek. Baş, süreyi bitirdik. Onun için evet. bu umut kırıcı durumu. Daha Hoş. sonra konuşmaya devam edeceğiz tabii. Tamam. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. İyi, iyi, görüşmek tamam. üzere.